Tahrim Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun? Allah gafurdur, Rahim'dir. Allah size yeminlerinizi çözmeyi farz kılmıştır. Ve Allah sizin Mevlanızdır. Alimdir O, her şeyi bilir. Hakimdir o, hikmetleri sonsuzdur. Hani peygamber eşlerinden birine bir sözü gizlice söylemişti. Sonra eşi bu sözü duyurup Allah da onu peygambere bildirince peygamber sözün bir kısmını açıklamış bir kısmından vazgeçmişti. Peygamber sözü eşine bildirdiğinde o bunu sana kim haber verdi demişti. Peygamber de o her şeyi bilen her şeyden haberi olan bana bildirdi diye cevaplamıştı. Eğer ikiniz ey hanımlar Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Yok eğer peygambere karşı dayanışmaya girerseniz hiç kuşkusuz bizzat Allah onun destekçisidir. Cebrail'le iman sahiplerinin barışçıları da. Bütün bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. O sizi boşarsa kim bilir belki de Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı eşler nasip eder. Allah'a teslim olan, iman sahibi, gönülden bağlı, tövbe etmesini seven, ibadete düşkün, yolculuk edebilen dullar ve bakireler. Ey iman sahipleri, kendilerinizi ve ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki yakıtı insanlarla taşlardır. O ateşin başında çok katı, çok sert melekler vardır. Onlar kendilerine emir verdiği konuda Allah'a isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar. Ey küfre sapanlar! Özür dilemeyin bugün. Çünkü siz yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak cezalandırılıyorsunuz. Ey iman edenler! Etkili öğüt veren bir tövbe ile Allah'a yönelin. Umulur ki Rabbiniz çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte inananları utandırmayacaktır. Onların ışığı önlerinden ve sağ yanlarından koşup gelir. Şöyle derler, Ey Rabbimiz, ışığımızı tamamla ve bizi bağışla. Sen her şeye kadirsin, her şeye gücün yeter.'' Ey peygamber, küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran. Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o. Allah küfre sapanlarla ilgili olarak Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki barışçı kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler de eşleri Allah'tan onlara gelecek olanı hiçbir şeyle geri çeviremediler. Şöyle dendi onlara, girin ateşe diğer gireceklerle birlikte. Allah iman edenlerle ilgili olarak da Fıraun'un karısını örnek verdi. Hani o şöyle demişti, ey Rabbim benim için katında cennette bir barınak yap. Beni Fıraun'dan onun yapıp ettiğinden kurtar. Beni zulme sapmış topluluktan da kurtar. Ve Allah ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi. Biz onun içine ruhumuzdan üfledik ve o Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan olduk.